Hazreti Peygamber aleyhisselam yap ettiklerinin arkasında bir hikmet vardır ya. Evet. Peygamber aleyhisselam boşa konuşan bir insan değildir haşa. Şimdi bize düşen şey şudur. Acaba Hazreti Peygamber aleyhisselam niye Cuma günü cumaya gelen insanları yıkanmasını istemiş olabilir? Niye bunu? Adeta zorunlu hale niye getirmiştir? Değil mi? Farz değil ama ki bunu farz olarak yorumlayanlar da var. i̇bn Hazım Hazm gibi insanlar diyorlar ki Kardeşim Peygamber aleyhisselam bunu emretti. Yok bu işte yapsan da olur, yapmasan da olur. Bu nafiledir, sünne öyle bir şey yok diyor. Peygamber sen bunu emretti mi? Olay bitmiştir diyor. Şimdi peki bize düşen şey bunu anlamaya çalışmaktır. Ben size sorsam şimdi arkadaşlar madem ki siz de benim gibi düşünüyorsunuz öyle tahmin ediyorum. Maalesef Peygamber sen mutlaka bir hikmete binaen bir şeyler söylemiştir. O zaman bu Cuma günü yıkama olayını Peygamber sen niye istemiş olabilir insanlardan? Hocam çünkü çok sıcak bir yer birincisi. Evet. Hocam sahabe efendim hocam yani terli terli olarak camiye gele e, gelmiş geldikleri için haliyle camide müthiş bir e, nem, rutubet, koku oluş, oluşmuş olabilir. Nem Te, olmaz. Yani terden dolayı olmaz mı hocam havasızlık? Nem, nem, nem benim bildiğim ile ilgili bir şey. Denizin olduğu yerde, denizin yakın. Yani, Herçık ciddiye 40 kilometre. Herkes terlenci de oluyor hocam nemli nem ama. He? Herkes terleyince de kapalı ortamda yine bir nemli Bunlar hava oluşuyor. Biraz... En azından nem ifadesini kabul etmeyelim ama geldi tamam, dediklerini kabul edelim. H hocam bir de cuma, cuma günü ha. cuma günü hani tek bir belli bir vakit içerisinde bütün oradaki çevre çevredeki insanlar cemaat asap aynı mekanda buluşacak, aynı mekanda toplanacak. Hani bir kokunun olması orada ciddi bir rahatsızlığa sebep olabilir. Tabii. Normal vakit namazına nazaran kalabalık daha büyük. Tabi. Şimdi bir de şu var arkadaşlar Hz. Peygamber'in mescidi öyle çok büyük bir mekan değil. Düşünün ağzına kadar da doluyor mescid. Şimdi şöyle düşünün yıkanma alışkanlığı da o dönemde çok fazla yok. Suda belki biraz kısıtlı olduğu için. E bu insanların yıkanmadığını düşünün. Bunlar camiye terli terli geldiklerini düşünün. Peygamber aleyhisselamın cuma hutbeleri de uzun sürüyor arkadaşlar. Arap ülkelerinde o adet devam ettiriliyor. İmam siz aziz seyirciler, imam bir Arap ülkesinde hutbede yakaladığımızı bırakmıyor. En az 45 dakika sürer. Şimdi Hz. Peygamber Aleyhisselam'da insanlar Cuma'ya mutlaka geldikleri için Peygamber Aleyhisselam genellikle mesajlarını Cuma hutbelerinde veriyor. Herkesin duyması için. Şimdi hutbe uzun sürüyor. Bir de düşünün insanların terli terli geldiklerini düşünün. Hz. Peygamber Aleyhisselam onlara mesaj vermek istiyor. Dolayısıyla Hz. Hani, Peygamber Aleyhisselam ''Men ekele thûmen ev basalen liya Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki soğan sarımsak yiyen bizim mescidimize gelmesin, bize gelmesin. Evliyat-ı -e Zil mescidine, peygambersel mescidimize gelmesin diyor. Bu niye? Çünkü sen ibadete geliyorsun, sen hissetmiyorsun ama etrafındaki insanlar rahatsız ediyorsun. Şimdi benim burada demek istediğim şey şu esasında, biz bakın Hz. Peygamber aleyhisselamın bu yıkanma üzerinde durmasının arka planını anlamaya çalıştığımız zaman, Peygamber aleyhisselamın büyüklüğünü de anlıyoruz. Şimdi ben bunu size desem, yani Hz. Peygamber'in bu hadisi olmasa, mesela ben Cuma günü derse gelsiniz fakültede veya Perşembe günü desem ki arkadaşlar Cuma namazına geleceğiniz zaman yıkanın. Ben size bunu desem yani kendi sözüm olarak bu sizin üzerinizde bir etki yapar mı? Yani yap niye? Yapmaz yap ya yapmaz niye? Hepiniz yıkanmayı biliyorsunuz. Ya yani benim size yıkanma dersi vermeme gerek yok. Belki ihtiyaç sahibi olanlar olabilir. Onları anlatmak gerekebilir ama şimdi biz bugünün mantığıyla benim demeye çalıştığım şey odur. Biz bugünün şartlarından Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı anlamaya çalıştığımız için o zaman biz Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü anlayamıyoruz. Mesela ben size dişlerinizi fırçalayın desem. Çok fazla bir şey yapmaz bu sizin üzerinizde. Çünkü bunu ilkokul birden itibaren belki daha öncesinde insanlar dişlerini fırçalıyorlar. Ama bir de Hazreti Peygamber Aleyhisselam zamanına gidersek, Peygamber Aleyhisselam'ın bunu adeta günde beş kere zorunlu hale getirmesini göz önüne alırsak arkadaşlar bakın bir de Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu beş vakit günde zorunlu tutuyor neredeyse ya. Her namaz öncesinde insanlar bir diş temizliği yapmasını istiyor Hz. Peygamber. Dolayısıyla Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın dönem şartları içerisinde bu kadar bu iş üzerinde vurgu yapmasını göz önünde bulunduracak olursak o zaman Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerini ve eylemlerin arkasındaki hikmet boyutunu daha iyi anlayabiliyorsun. Peygamber Aleyhisselam daha bir azamette hale geliyor senin gözünde. Ama yapacak olduğumuz şey az önce ifade ettiğim gibi Kendimizi Peygamber aleyhisselam zamanına taşımaktır. Mesela yemek adabını kazandırıyor değil mi azze Peygamber çocuklara? Ne yapıyor? Önünden ye diyor. Ortadan yeme. Ortadan salıyorsun kaşığı, bakıyorsun et karşı tarafta oradan kapıyorsun. E karşıdaki ne yiyecek değil mi? Bunların hepsi azze Peygamber aleyhisselamın insanları kazandırmaya çalıştığı edeplerdir.